Merhaba arkadaşlar. Ben Selim. Ana fikir komi çekip çevirmeye çalışan kişi. <gülüyor> Bu site ne kadar takip ediliyor bilmiyorum ama ya evet istatistiklerden az çok kimin gelip gittiğini, neler okuduğunu, ne kadar kaldığını görebiliyorsunuz ama yine de interaktif bir site olmadığı için siteye olan ilgiyi gösteren tek şey yorum faaliyeti. Yani yazılara yaptığınız yorumlar. Genelde tek cümleye geçmiyor ama Lan ne buktan bir yazı bu Yazı ne bileyim işte Aa, Çok güzel olmuş gibi Arada küfür edip ferahlamaya çalışan arkadaşlar da oluyor Ama gün silmek zorundayım Sonunda kalıyorum yani Bu küfürüyle Yaklaşık size bir haftalık Bir ferahlık sağlar evet yani Bu bir haftalık sürede yani Benim siteyle ilgilenemediğim Zaman oluyor Ben ne zaman ne oluyor sitede ne olmuş diye girdiğimde ilk işim bu tür yorumları silmek oluyor maalesef. Önceleri böyle değildi ama. Ya lütfen küfür olsun varsın, bir şeyler yazsınlar, razıyım. Yeter kokan birileri olduğunu bileyim işte hissedeyim diyordum. Ama o küfürlerin pek hoş durmadığını fark ettim. Ya aslında herhangi bir internet kullanıcısından küfür yemek beni çok sarsmıyor ama Başkalarını rahatsız ediyor sanırım. Öyle mailler alıyorum bazen. Bu ne be küfürlü müfürlü site diye. Ya sözün kısası. Ya <gülüyor> ne kadar yatırımcı uzatmış olsak da. site aktivitesi genelde tek taraflı kalıyor. Ya ben yazıyorum. Gidiyorum. <gülüyor> Sonra siz geliyorsunuz okuyorsunuz yani. İşte daha önce yazmış olduğum. Ya bir yazılar yazıları ekliyorum. Belki biliyorsunuz ekşi sözlükte yazıyordum. Yani işte 2002'den beri. Onları ekliyorum bazen. Gözüme hoş gelenleri. Ya sitede olan bu. Yani çok da fazla bir şey vaat etmiyor site size ama. Bu sesli iletiyi de dinlediğinize göre zaten siteden az çok haber dersiniz sanırım. Ya bu araları pek yeni şeyler yazmaya vakit bulamıyorum. Aslında gün içinde... İşte bu konuyu ana fikir konunda işlemeliyim yüzünden <gülüyor> bir his beliriyor şimdi ama yani diğer şeylerden vakit kalmıyor. İşte bir proje var, onu hayata geçirmeye çalışıyorum. Bir üniversite var yani ya öyle iki satırlık bir şey de yazma koşuma gitmiyor aslında. Hani ben buradayım gitmedim bir yere der gibi yazılan hiçbir şey işe de yaramıyor yani onlar. Yani yazacaksan doğru dürüst bir şey yaz, değil mi? İşte söylemek istediğim şey de... ...ve bu sesli iletimin de ana fikri oluyor zaten... ...bundan böyle bu şekilde iletişime geçme kararı aldım. Ya kararı aldım derken yani... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi falan değilim tabi ki de... ...yani yazmayı bıraktım işte yazı eklemeyeceğim değil ama... ...yani sesli ileti daha kolay oluyor da ekleyebiliyorsunuz şimdi oturup bunu yazmaya kalksam ya bir en az bir yarım saat uğraşacaktım işte cümleler düşük oluyor onu düzelt işte yok virgülü unuttum yok bilmem ne falan link ekle falan yani <gülüyor> burada cümlelerin düşük olması gibi bir sorunla karşı karşıya düşük olabilir çünkü yani doğal bir konuşma yani sekansı hele bir de uzun yazacaksan böyle doluysam bir iki yani saati buluyor yani işte ilgili fotoğrafları eklemeler falan neyse işte bundan böyle siteye girdiğinizde bir başlık göreceksiniz daha önceki ya yani ben işte biraz önce gördüğünüz gibi işte konsept değişikliği linkini gördüğünüz gibi başlığını gördüğünüz gibi altında da bir satırlık açıklama olacak işte sesli iletinin açıklaması olacak sesli iletiye link olacak tıklayacaksınız iletiye indireceksiniz yani çok fazla yer kaplamayacak sanırım iletiler yani. Yani en fazla 5 megabayt olur sanırım yani dinlemeniz en fazla 5 dakikanızı indirmeniz en fazla 5 dakikanızı alır ya yani öyle 10-15 dakikalık bir şeyler de olmayacak zaten en fazla yani iki iki sayfa geçmeyecek şeylerden bahsedeceğim çok da fazla zaten internette ne kadar indirebilirsiniz ne kadar bağlayabilirim ki size yani <gülüyor> 20 dakika konuşsam burada kim kim ipler yani. <gülüyor> şey dinlemek daha çok işinize gelir herhalde mal merkezin dilinde de Türkler okumayı sevmez Türkler okumaz sanki sadece Türkler sevmiyor. İşte siteyle ilgili bu konsept değişikliğini duyurmak istedim. Şimdilik bu kadar. İlgi gösterip beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yani çok da fazla <gülüyor> bir iddiam yok ama bir takipte kalırsanız sevinirim. Evet. Belki de bu sesli iletiler daha çok ilgi çekecek. Daha çok şey paylaşacağız. Daha çabuk paylaşacağız. Ya yani umarım böyle olur. Bu da bir örnek oldu. Ben siz şimdilik hoşça kal.